öyle günlerden öyle gecelerden bir gece yaşıyoruz ki kardeşler Allah'a hamd etme Resul'a salavat-ı şerif getirme Allah'tan bağışlama dileme bu gecelerden bir geceyi yaşıyoruz Rabbim hepimizi mağfiret etsin Allah Resulü diyor ki ve vesselam biliyor musunuz diyor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 paylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin müjdeleyin diyor ya bu Selam onun üzerine olsun Allah'ım ve inne dinmek affıın affe yani Allah'ım sen çok bağışlayansın bağışlamayı seversin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 daha başka oluyor. Soğuğu gören katılaşıyor. Halbuki bizler insanız. İnsanın kirini, pasını gideren salih amellerdir kardeşlerim. Allah'tan af dileyelim. Rabbim'dan bağışlanma dileyelim kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim bizleri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 Allah azze ve celle okullarından övünür diyor. Onları kendi katını, katındakilerle yani meleklerin arasında övünür diyor. aleyküm bereket <gülüyor> hoş geldiniz kardeşler. Demiyor mu? Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği zaman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 ben ona bir kulaç yaklaşırım o bana yürüyerek gelirse ben ona kuşarak gelirim Allah'ım bizi onlardan kıl Allah'ım bağışladığın affettiğin o kulların arasına bizleri de koy ya Rabbi bunlar ne güzel sözler kardeşlerim bu halde müslümde nakledilen bu rivayetler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 Evet. Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber Meleklerin sözünü doğrulayalım Kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Der ki diyor Onlar beni gördüler mi? Onlar da hayır Rabbimiz seni görmediler Der diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ya beni görselerdi Ne yaparlardı? Onlar da eğer seni görselerdi ibadette çok ileri giderler çok daha fazla tazim çok daha fazla tesbihte bulunur, hamta bulunurlardı diyor bakın Rabbimiz Fahinohu ve Teala ne diyor onlar benden ne istiyorlar ne istiyoruz kardeşlerim Rabbimizden ne istiyoruz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 rızasına erecek sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin. Cennetini, cemalini versin. Allah bizleri bağışlasın. Günahlarımızı bağışlasın kardeşlerim. Bakın, meleklere soruyor Rabbimiz Manuhu ve Teala. Onlar meydan korkuyorlar? Onlar da, Ya Rab onlar senin ateşinden cehenneme koymandan korkuyorlardır diyor. Rabbim ve Teala diyor ki: Onlar benim cehennemi görmüşler mi diyor? Melekler: Hayır vallahi görmediler ya Rabb diyorlar. Allah azze ve celle: Ya cehennemi görselerdi o zaman ne yaparlardı diyor.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 Allah Azze ve Celle onu da affettim. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde olmazlar olmazlardır. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimizi aff ve mağfiret etsin. Razı olacağın amelleri işlemeye hepimize nasip etsin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 dünyalık yaşantısına geldi mi eğer oradakine kendini kaptırıverirse bu sefer de orayı unutmasına sebep olur. Allah kendisine rahmet etsin. Hanzala diyor ki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 Ebu Bekir'in de nefsi münafık oldu diyor. Sonra gel bunu Allah Resulü'ne bir soralım diyor. İkisi birlikte Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına geliyorlar. Ve durumu arz ettiklerinde ve Vesselam bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Yani siz münafık değilsiniz. Ama sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde böyle davranırsanız melekler sizinle müsafaha eder. Her yerde sizi gölgelendirir diyor. Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Demin sohbette de başlarken söylediğim gibi Kadir gecesinin güzelliklerini saydığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe o geceye erişirsem nasıl dua edeyim diyor bu da Kemal'in sorduğu soruyu atlamamış olayım ona cevap telinde olsun Allah Resulü ve Vesselam Allah'ım sen çok bağışlayansın bağışlamayı seversin o halde bizi günahlarımızı bağışla diye hep böyle dua et diyor. Allah'ım sen çok bağışlayansın bağışlamayı seversin o halde bizi günahlarımızı bağışla öyle değil mi kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala gecenin her gecenin üçte biri kaldığında dünya semasına inmiyorum kim bana dua ederse onun duasını kabul ederim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 Rabbim subhanahu ve teala siz beni anarsanız ben de size anarım diyor. Siz bana yaklaşırsanız ben de size yaklaşırım diyor. Evet, Evet. Dua Allah Resulü ve vesselamın da dediği gibi kardeşlerim ibadetin özüdür. Kulluğun özüdür. Tevhidin özüdür.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 doğruyu görenlerden eylesin hislerle hareket eden değil Rabbim'in emriyle hareket edenlerden eylesin hislerle hareket eden insanların her zaman yalpa yaptığını hasete, gıybete, tedikoduya her türlü fitneye gittiğini görürsünüz vahiyle hareket eden insanlarınsa Allah'a teslimiyetleri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 rızasına erdirdi kulların arasına koysun. Cezalandıranlardan değil, bağışladıkların arasına koysun. Alikpseman bana bereket. Kardeşlerim, benden isteyin derken Rabbimiz Subhanahu ve Teala her şeyi benden isteyin diyor hatta el-sınatü vesselam siz diyor ayakkabınızın diyor tokası düşse onun tamirini Allah'tan isteyin. Çünkü diyor o bir sebep halk etmeden sen onu tamir edemezsin diyor. Kardeşlerim tevhidin yüzleri vardır. Tevekkül, tefekkür, teslimiyet. İman anlaşılmayınca tevhidin bu cüzlerini onun üzerine bina etmek çok zordur onun için bakın Allah Resulü ve Vesselam terkisinde bir çocuk olan merkebiyle giderken elini arkaya doğru atıp İbn Abbas'ın kulağından tutarak hafifçe çekiyor ey delikanlıdır kulağını aç da iyi dinle sen Allah'ın hakkını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 ne diyor aleyhissalatü vesselam kardeşlerim aleyküm hoş geldiniz. siz diyor Allah'ı genişlikte bollukta iyi halinizde Allah'ı çok çok anın ki dar olduğunuzda da istediğinizde size icabet etsin bu hadis-i şerife duydunuz değil mi her halükarda Allah'a dua etmemiz emrediliyor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 ancak kafirlerden bahsediliyor Kur'an'da mü'minse inanansa her zaman Rabbına ümid eder ona güvenir ona sığınır ona tevekkül eder bu mayanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor hakkıyla tevekkül edebilseniz şu diyor aç karnına havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor Allahu Ekber hep gözümüzün önünde olan bir şeylerden bize haber veriyor Rabbim kendisine sımsıkı bağlanan o Musa'nın dediği gibi salatı selam üzerine olsun. Ya Rabbi bu karın aç, senin doyurmanı bittiler Allah onlardaki tevekkülü bizlere de versin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selamın bu meyandaki dualarına, Allah'ım ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan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 amin ya Rabbi bunların her kelimesini ayrı ayrı ele alıp teker teker teker teker inceleme ve kendimizi kontrol etmek zorundayız kardeşlerim bakın mesela bir gün bir sözünde Allah'ım açlıktan sana sığınırım çünkü o ne o kadar kötü arkadaşlıktır ki diyor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 rülmetten, rülme uğramaktan sana sığınırım diyor. Evet. Bunların hepsi bizim yaşantımızda başımıza gelecek şeylerden kardeşlerim. Allah bizleri fakirlikten beri buyursun. Fakirlik derken sizin zamanınızdaki diyor fakirliğin ölçüsü neydi diyor. Sahabini tabiinden birisi sahabeye sarıyor. Bizden diyor bir günlük yiyeceği iaşesi bulunan insan fakir sayılmazdı diyor. Allah bize doyan bir nefis versin. Korkan bir kalp versin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında hayrımın azlığından sana sığınırım diyor. O gün onlar kardeşlerim hurma dallarında asılı heybeler olurdu onlara ihtiyaçtan fazlasını götürür koyar ashab-ı şuffa dediğimiz bakıma muhtaç yardıma muhtaç hicret eden insanlar vardı onlar da gider o heybelerden kendi rızkını alacak kadar nefsini doyuracak kadarını alıp gerisini bırakırlardı Aleyküm selam ve rahmetullah Hayrımın azlığından diyor Düşünün fakirler Geliyorsun ey Allah'ın Resulü Zenginler diyor hayra Aldı gitti Ne yaptı ki diyor ne oldu ki e, yaptığımız her ibadeti Yaptılar ama bunun yanında malları Var ondan da hayır İşliyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam siz diyor her namazın akabinde 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere allahu ekber deyin bu size yeterdir. Sırf bakın Allah'ın zikri onu ululama ona hamd etme onun birliğini ikrar etme insana neler kazandırıyor kardeşlerim. Rabbim hayrımızı artırsın. Allah bizleri zilletten zulme uğramaktan zulüm etmekten beri buyursun kardeşlerim madem duadan gittik yine devam edelim Allah Resulü ve Vesselam dualarında kardeşlerim kabir azabından cehennem azabından hayatın ölümün fitnesinden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 biliyor musunuz diyor, hiç de önem vermediğiniz önemsemediğiniz iki hasletten azap görüyorlardır. şu diyor devrine dikkat etmez şu da şundan aldığını şuna götürür hiç dikkat etmez diyor yani şurada konuşalım şuraya orada konuşlanı buraya getirirdi diyor laf getirir götürürdü diyor. işte sırf bunlara hasep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 Evet, Sidik sıçlantı Serdan buna dikkat etmez diyor. Melekler o insanı oturtutur. İlk sordukları nedir kardeşlerim? Ta galo belada hep biz kulluğu gündeme getirirken kişinin ilk misakı ta ruhlar aleminde başlar diyoruz. Hatırladınız mı? Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarır ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir ahit alır. Aleyküm selam ve Hoş geldin kardeşim. Kullar ne der? Evet sen bizim Rabbimizsin. Yarın kıyamet gününde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 şirke düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim Allah hem bizi hem de neslimizi korusun işte kabirdeki ilk sorgu Rabbim kim? Rabbimiz Allah sonra dinin ne? dini İslam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 ama işlemiş olduğun salih amellere binaen Allah sana burayı nasip etti diyerek cennetteki yerini gösterecekler. Ameli nispetinde kabri genişleyecek diyor. İnsan başına gelen sevinçli bir olay olsun, yaptığı bir güzellik olsun, hep kendini tanıyanlarla güzelliği paylaşmak ister Kabirde bile bu böyle devam ediyor kardeşlerim.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 Allah'ın Resulü ve Vesselam sizin diyor Allah'a en yakın haliniz namaz halinizdir. Öyleyse duayı çoğaltın diyor. Bakın her selamdan önce Allah'ın kabir azabından, cehennem azabından hayatın ve ölümün fitnesinden Mesih'i dehcanın fitnesinden sana sığınırım diye dua ederdi. Amin Ya Rabbi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 mesela oruç ayındayız Rabbim hepimizi bağışlasın mağfiret etsin oruçla alakalı bile bile kasten farzlığına inanıp da terk eden bir insanın cezasına baktığımızda Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam beni diyor bir dağın başına çıkardılar diyor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 Ahiret hayatı dünya hayatından çok daha güzel ve müjdeleyim korkutmayayım inşallah bir hacı el alın gücü yetip yol emniyeti de olduğunda gittiğinde hacı mebrur olanındır bütün günahları affedilirdir düşünün ter temiz bir insan aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakat. amin ecmain geceler karanlık diye hep mi karanlık hidayet geceler hep mübarektir müminlere sizin de inşallah ama bakın haccı mebrur olmazsa diyor haccı mebrur onun diyor burnu yerde sütsün. yani hacca gidiyorsun Farzi yerine getiriyorsun, karşılığı tertemiz seni kıldığı gibi. Eğer dikkat etmez, kendini affettiremezsen, işte burada da betruaya müstahakısın. Durumun var, yol niyeti de var. Hacca mı gitmedin? Bütün ibadetleri yerine getirsen de. Hayahı döllür, hanaslan hiç fark etmezdir. Yani her halikarda kulus, her halikarda kulus ve kulluğumuza çok dikkat etmek zorundayız kardeşlerim. Allah bizleri kabir azabından, cehennem azabından korusun. Duasında üçüncü şıkkısa kardeşlerim.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 Allah hepimize mağfiret etsin ölümün fitnesindense kısaca değineyim kıymetli vaktinizi almayın düşünün Allah reçel aleyhissalatü vesselam ölümlerden bahsederken cehenneme girecek diyor ilk üç kişiden size haber vereyim mi? diyor. şehit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 birisi savaşta birine öldüğünde o şehittir dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir diyor. Sahabelerden bir tanesi Allahu ekber diyor. Ben şahadeti derim ki sen Allah'ın resulsun diyor. O şahıs diyor, nereye girdiyse ben de peşinden girdim diyor. Çok kahramanca savaştı diyor.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 bizde bu dil var hayrı anlattığı gibi şerri de anlatır Allah'a rahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor biz burası yatırılalım siz bana diyor iki şeyin teminatını verin ben de cennete girmenize teminat edeyim İki boğazınızın arasıyla iki bacağınızın arasında gidiyoruz Allah hepimize mağfiret etsin Rabbim çok dikkat eden kendini Allah'ın rızasına adayan ve azaptan korkanlardan eylesin kardeşlerim Rabbim bizleri mağfiret etsin açlıkla terbiye etmesin kardeşlerim yine Rabbimiz subhanahu ve taala'nın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 Allah Resulü ve Vesselam bir gün Ebu Bekir Efendimiz'e diyor ki bana diyor hatırlat şu mescitten çıkmadan diyor sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor bu arada da kapıya doğru yöneliyor Ebu Bekir diyor ki Allah'ın nasılı hani sen bana diyor cennet hazinelerinden bir hazine verecektin La havle ve la kuvvete illa billah de diyor. Bu, Allah'ın sana diyor, takdir ettiği 99 bela ve musibeti bu söz önler diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam ansızın gelen azabından ve gazabını gerektirecek bütün durumlardan sana sığınırım diye dua ediyor. Bakın.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 bir fahişe kadının kuyuya inip pabucuyla bir su çıkarması onun mağfiretine sebep oluyor. Bir kadının bir şeyin altına kediyi koyması, ölümüne sebep olması onun ateşi oluyor. Allah hepimize merhamet etsin, Allah hepimizi bağışlasın. Rabbim ansızın gelen azaptan bizlere korusun gazabını gerektirecek bütün durumlardan da bizleri sakındırsın. Bir an olsun nefsinize bırakmasın. Amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınalım kardeşlerim. Bakın Allah Resulü ve vesselam dualarında en çok şu sözleri de söylerdi kardeşlerim. Allah'ım itaatsız kalpten Kelimelere bakın, dikkat edin. Kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sanırım Amin ya Rabbi. İtaatsiz kalpten derken, iblisin bir itaatsizliği, onun hayırdan mahrum olmasına yetti mi kardeşlerim? yetti deyin. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Allah Azze ve Celle insanı bir ağaçlarda dener, bir bakışlarda dener, bir yeme içme de dener. Verdiği her azayla dener kardeşler. Çok dikkat edelim. Bakın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 sen hayata geçirmesen bile gönlünden halisane geçirdiğin bir ameli dahi Allah işlemiş gibi sevabını geriyor. Allah'tan hayır isteyelim, itaat isteyelim kardeşlerim. Çünkü itaatsiz kalp ne söylerse söylesin, ne amel ederse etsin, müminlik sıfatını yakalayamaz.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 yine iman ehline düşünün evlenir, çoğalır helal yoldan nikahını kıyar zinadansa tiksinir ama facili düşünün onun için her şey mübahtır onda tiksinme diye bir şey yoktur iman eden insanlar için Allah'ın emrettiği razı olduğu, hoş olduğu şeyler kolay gelir öbürlerinin hepsinden tiksinmesi gerekiyor. Tiksindirtti derken Resul'ü vasıt vasıtasıyla gönderip öğrettikleri. Yani din öğretilir. Fıtri olarak bunları yakalasak e, belli noktaları var. Belli noktadan sonra bunların dinlen izahı gerekir. İlla dememiz zor. İlla zor. Evet.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 Aynen hep bolca çokça verdiğimiz bir misal var. Talut'tan Calut kıssasını hatırlarsanız ta Calut'un ordusunun karşısına kadar hep itaat içinde sadece nehrden geçerken kana kana bir su içmeleri var. Hatırladınız mı Bakara'da? Bakın bir leke onları kocaman bir hayırdan ne yapıyor? Alık koyuyor. O ana kadar bunlar Furkan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 bu meselede helal da belli haram da belli diyor ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur bakın bir insanın ağzından giren bir lokma cebine giren bir para kalbine girmediği halde kalbini itaata ve isyana götürüyor mu öyleyse çok dikkat edelim kardeşlerim çok dikkat edelim Allah hesabını veremeyeceğimiz işleri yapmaktan bizleri verebiliyorsun çaylarınız benden olsun bu arada aleyküm selam demek ki itaat etme emirlere uymaktan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 Maden yüksek ateşte Ayrışır kardeşlerim Cüruf yüksek ateşte Ayrışır Allah insanı her harikarda Dener Mesela Bakara suresinde Rabbimiz subhanahu ve teala'nın O müminler diyor Başlarına bir şey geldiğinde Biz Allah'tan geldik Allah'a dönücüleriz derler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 hep sağlığında vefat etmedi mi kardeşlerim? Mesela oğlu İbrahim'in vefatına bakıyoruz. Kendisi kabre koyarken barak gözlerinden yaşlar çıkıyor. Sakalını ıslattığında sahabe hayret ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz.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 işte o zaman o da insana bela getirir. Rabbim hepimize mağfire